Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Abi günaydın. Bugün iki konumuz var galiba. Biri NATO'nun bu meşhur füze kalkanı hı hı. konusunda Türkiye'yi iyi polis ve kötü polisle marke ediyorlara gördüğüm kadarıyla. Evet bir de hakimler hmm. yük, savcılar yüksek kurulunun hmm. ku, seçimi gibi tuhaf bir evet, durum. Evet. evet. Bir de bu KCK davası var tabii evet, yani KCK. milli meselelerden biri de o. İstersen bu e, Christian Wolff'un ziyaretinden baş e, kısaca bahsederek Bahsedelim. başlayalım tamam. çünkü anladığım kadarıyla. Meclis pek teveccüh göstermemiş e, Alman Cumhurbaşkanı'na e, konuşurken kalkıp gidenler olmuş ona. Beğenmemişler mi konuşmasını? E, beğenmemişler çünkü sadece e, Türkiye'nin ne kadar büyük, önemli e, bir ülke olduğunu söyleyenleri dinliyorlar biliyorsun oralarda. E, yani siyaset dünyası sadece duymak istediklerini alkışlıyor. <gülüyor> Çünkü adam sözünü esirgememiş öyle anlaşılıyor Gayet nazik bir dildi aslında bana sorarsanız hani. E, beğendin mi? Söylediklerinde hani beğenip beğenmemek nereden baktığımıza Dikkatli göre konuş. değişir ama Abi. E, Şey buldum hani mulak bir dil kullanmaya diplomatik bir dil kullanmaya bayağı özen gösterdi Hani eleştirilerinde özellikle Ermeni sorunu vesaireyle ilgili şey geldi bana hani çok böyle kızdırıl, kızdırmamaya dikkat etti gibi geldi SBMM'yi. Yok işte beğen, beğen beğenmemişler. ondan mı beğenmemişler? Ne, ne yapalım? Beğenmemişler çünkü şey demiş adam mesela pıtrak gibi cami e, inşa ediliyor Almanya'da. E, siz de şu e, Hristiyanlarınıza biraz göz kulak olun e, iyi davranın falan gibi laflar etmiş onu beğenmemişler tabi. Yani. E pek haksız sayılmaz evet. galiba bu arada. içeriden söyleyebilirim. Rab, be, Rab hep bana istiyorlar. Anlar. Rab hep bana tabii. Evet. Yani işte o aynı mantık çerçevesinde herhalde bu HSEK seçimini de okumak gerekiyor Ömer. Evet. Yani burada bir çoğunluğun tahakkümü ne doğru? gidildiğini söylemek herhalde e, pek aşırı kaçmayacaktır gibi mi geliyor e, bu kadar alelacele e, ve iki tane hakim ve savcı birliği derneği varken yani biri demokratik yargı diğeri yar sav e, bir, bir nevi korsan liste çıkararak ve Adalet Bakanlığı'ndaki e, illaki hükümete yakın bürokratların içinde bulunduğu bir listeyi alelacele e, kotarıp e, bunu ilk defa oyatan e, e, Türkiye'deki bütün e, yargıç. E, yargı mensuplarına e, bir anlamda dayatmak hakikaten çok e, tuhaf, çok endişe verici aynı zamanda. da bir seçimi kazandılar yani orada diyecek bir şey yok. İşte baskı yapıldı yok, lobi yapıldı. Yani bunların bir anlamı yok ama bu, e, bu kontrol azmi yani her şeyi sonuna kadar kontrol etme ve e, çoğunluğun tahakkümünü e, yerleştirme azmi çok ürkütücü. Yani burada ne senin Hristiyanına ne e, yargıda daha farklı düşünen e, düşünene e, azınlık olan her şeye bunlara yer yok. Yani böyle bir e, böyle bir tehlike e, şekilleniyor giderek. E, bu Aynı şekilde KCK davası içinde geçerli. Yani e, e, kürt meselesi çözülecekse e, onu da biz bitiririz gibi bir yaklaşım var ve burada muhatap giderek karşıdaki muhatap giderek yok oluyor, azalıyor. Yani en azından kaile alınmıyor. E, yani kürt meselesi kimle çözülecek Allah aşkına? Tabii ki kürtlerle çözülecek. Hayır dese meşru mecliste de grubu olan Ayrıca. meşru parti de e, oylarının e, e, da gayrimeşru olduğunu ilan eden çok e, endişe verici bir konuşma yaptı başbakan evet kendisi bakılacağı amdaki o oylarla toptansız. ilgili değil mi evet o korkunç. Yani BD, de, şeyin yani evet BDP'nin silah zoruyla oy alıyor oy de. alıyor aldığınız oyun kıymeti harbiyesi yok çünkü şaibeli, hı hı, şaibeli e, Dedi bu çok vahimdi e, tabii. Evet. Ee, bu e, yani burada bilmiyorum yani o, orada tabii şeye bakmak lazım artık yani Recep Tayyip Erdoğan'ın e, ifadelerini ikiye ayırmak gerekiyor. Promptlul mı, promptersız mı? Şimdi bu o konuşma e, bence promptersızdı Yani prompter olduğunda çünkü e, yani metinleri yazanlar e, böyle e, böylesine uç e, ifadelere yer vermezler e, genelde. E, çünkü metnin dışına çıkıyor ara ara biliyorsunuz ve hakikaten o zaman e, gerçekten ne düşündüğü ortaya çıkıyor zaten. Aslında e, Recep Tayyip Erdoğan'ı okumak çok kolay. E, yani iki tane Recep Tayyip Erdoğan var. Bir tanesi e, prompterlı. E, bir tanesi promptersu. Prompterlısı yani. daha güzel ama prompturlusu gerçek değil olsun, ee, <gülüyor> olsun. biz onu seviyoruz ee, yani Türkiye onu seviyor tabi ee, ama mesela şey öyle değil ee, mesela Abdullah Gül öyle değil şimdi arayan nifak sokmayalım ama <gülüyor> Abdullah Gül'e sormuş Alman gazeteci biliyorsun yani biz e, e, çünkü Alman Cumhurbaşkanı hakikaten e, devrim niteliğinde e, sözler sarf etti Türkiye'de yani Türkiye'nin Pardon Almanya'daki Türklerin Hı. konumuyla alakalı. Evet. İslam artık Almanya'nın bir parçasıdır, Almanya'nın gerçeğidir gibi laflar etti. Ben Müslümanların da cumhurbaşkanıyım dedi. Evet. Hristiyanlığın bir parçası olduğunu söyledi Almanya'daki İslam'ın da çok ilginçti yani evet. Evet ve aynı benzer soruyu aksine Abdullah Gül'e sormuşlar yani. Siz de ülkenizdeki Hristiyanların veya Müslüman olmayanların cumhurbaşkanı mısınız demişler. Elbette demiş yani. Evet. Ona ilaveten bir de ben de bir ufak parantez açayım izin verirsen. Promptur mu promptursuz mu? Promptursuz konuşacağım şimdi. <gülüyor> şey Mesut Özil ile ilgili olarak da çok ilginç bir açıklama yapmış. Yani Tabii. ben de olsam Almanya'yı tercih ederdim Tabii. demiş mesela. Bunu, bu da bir mini devrim niteliğinde elbette, elbette. Yani ya. Cumhurbaşkanının zaten konuşmaları ne aslında yani belki fazla makul olduğu için yer verilmiyor yeterince. Mesela Meclisi bu yeni yasama dönemini açış konuşması fevkalade bir konuşma. Evet. Yani gerçekten liberal nereden baksan tüm turaklı e, o turaklı bir konuşmaydı. Yani fevkaladeydi. Ve tutarlıydı da evet. Birbiriyle bağlantı. Peki şeye ne diyorsun? Ben uzattım biraz ama. Uzatalım. Bunu ben de soracağım ama şimdi. Başbakanın ilk Atina'daki iklim zirvesine İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da çağrılması halinde orada kalmayacağını açıklamalı. Vallahi bu bence şey e, bu bence bahane. <gülüyor> Peki ama iklim zirvesiyle Netanyahu'nun ne ilgisi var ya? Benim okuyabildiğim kadarıyla e, galiba bunda şey ayağı da var. Daha doğrusu birkaç tane e, nerede okudum hatırlasam kaynak da vereceğim ama İngilizce olduğunu hatırlıyorum şeyde yazıyordu. E, Yunanistan'ın İsrail ile Türkiye arasında arabulucu rolü üstlenmek üzere evet. bu toplantıları vesile edeceği falan filan. Eee evet. <gülüyor> yani. bunun bunun ikli, yani iklim derken genel yani political climate her türlü iklim yani siyasi iklim. Zaten ee, hiç normal iklime gelmiyor mevzu. Haberlerde. At atmosferden bahsetmeyecekler yani. E, vallahi küresel. bir de şöyle bir e, duyumum var benim. E, şiddetle protesto edilecekti e, Atina'da. Yani gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum ama e, böyle bir duyum aldım tabi yani e, artık e, yani iklim konusunda Türkiye'nin ipliği pazara tamamen çıkmış durumda e, iklim derken çevre koruma genel yani ev, evet. her türlü koruma konusunda e, Türkiye artık tamamen nal toplayan bir ülke olarak e, parmakla işaret ediliyor Dolayısıyla ...Atina'da e, ciddi bir e, tepkiyle, sokak tepkisiyle karşılaşabilir tabii. Böyle bir ihtimaliyette var, böyle bir duyum aldım. Belki e, Netanyahu'yu bahane göstererek e, gitmeyebilir yani, bilmiyorum. Evet, yani bu şımarıklığın bedelini ödemeliler falan diye ondan sonra da başka eski söylediklerini söylemiş yani... Taz, İsrail'den özür ve tazminat beklendi. Bu iki konuyu birbirine burada bağlaması çok tutarlı gelmedi bana. Prom, e, prompter yok galiba. Yok. Bir de zaten yani onun iklimle öyle bir şeyle alakası yok ki. <gülüyor> yok, evet. Yani e, hakikaten Türkiye bir beton ve asfalt cenneti olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor ve herkes de buna razı. Yani burada bir yani siyasetçinin e, e, zikri neyse e, halkın da fikri o. Bakma. İstanbul, İzmir otoyolu Karibolu, üç buçuk saate indirecek yani, diye ürünüyor tüketelim, tüketelim, tüketelim, tüketelim. İşte. Bitti. Yani Burada aslında çok ciddi bir sorun var çünkü her kalkınmakta olan ülke gibi burada da e, insanların büyük çoğunluğu yani, e, e, sınırsız bir e, tüketimden medet umuyorlar. Ve hayatlarını ancak o şekilde e, tahayyül edebiliyorlar. E burada e, yani çevre korumacılara e, <gülüyor> pek bir yer yok açıkçası. Her türlü korumacıya yer yok. Yani doğa korumacıya da yer yok. E, kültür korumacıya da yer yok. E, ve bu anlamda AK Parti e, muhafazakar falan değil. Tamamen gayrimuhafazakar bir parti. Yani bu anlamda e, hakikaten yıkıp geçen bir parti yani hiç bakmaz yani işte onu işte, şimdi taksim yok işte öbür tarafa heykel yok oraya köprü, alino, baraj. Çevre Bakanlığının sitesine girdim tavsiye ederim bütün e, dinleyicilere ve sizlere e, Bakanın e, faaliyetleriyle ilgili her e, Bakanlığın sitesinde olabileceği gibi bir sayfa var tüyler ürpertici. Sadece baraj açıyor. Şimdi insan şaşırıyor ne bakanı diye. Yani sanayi bakanı mı, enerji bakanı mı? Sadece baraj açılışı var faaliyetlerde. Bir iki tane kıtırık gerçekten çevreyle ilgili ba mesele var. İki barajlar çevrenin bir parçası değil mi? Doğal çevrenin. E tabii ki. Yani bir de biliyorsun inşaat mühendisi unutmayalım evet yani makine galiba inşaat biliyorum ya yani mühendis mühendis ya yani mühendisi değil <gülüyor> yok ya toplum mühendisi <gülüyor> <gülüyor> veya tersinden çevrim mühendisi yani neyse evet. bu Almanlarla ilgili önemli bir e, bilgi vereyim. Şimdi buraya sadece mecliste konuşmaya veya mesaj vermeye gelmedi Christian Wolf. Çok önemli bir anlaşmanın imza töreninde bulunacak Hessen vilayeti yani Frankfurt'un başkenti olduğu Lander vilayet, eyalet her neyse Bursa, Bilecik ve Eskişehir'i e, içeren e, bir bölgede yani 26 bölgeye ayrıldı ya Türkiye. Bölgesel politika çerçevesinde Avrupa Birliği'nin bir bölge olarak e, bir ortaklık, bir işbirliği anlaşması imzalayacaklar yarın. Bu çok önemli. İlk defa Türkiye'nin bir, yani bir, Türkiye bir bölge olarak, tabi Bursa Valisi imzalayacak ama gene, yani bölgeyi, bu üç vilayeti kapsayan bir işbirliği olacak bu çünkü Hessen, e, Emilia Romanya, Romanya'da, şey Romanya, diyorum, İtalya'da. İtalya'da, Emilia Romanya bölgesi ve Fransa'da da galiba Languedoc bölgesiyle birlikte e, hareket ediyor. Şimdi bir dördüncü geliyor e, bu e, farklı ülkelerin bölgeleri arasındaki işbirliğine. Bu bir, bir ilk Türkiye için bu çok önemli bir. E, Gelişme inşallah arkası gelir yani bu bölgeselleşme e, Türkiye'nin e, önündeki temel e, e, meselelerden biri olarak duruyor yani ademi merkeziyetçilik. E, bu hangi bölge dedim bir daha adını verir misin? Bilecik, Eskişehir, Bursa. Hmm, evet. Ee, o bölgeyi e, geldiler, araştırdılar, işte Adana'ya baktılar, öbür tarafa baktılar, İzmir'e baktılar, falan, şu Bursa da yani o bölgede karar kıldılar. Şimdi orada kalkınma ajansı var zaten, üç vilayeti e, kapsayan. bu önemli bir gelişme. Buradan da haberini vermiş olalım. Evet. Ee, gelelim NATO meselesine Evet, NATO'ya. <gülüyor> NATO meselesi tabii her zaman olduğu gibi 1952'den bu yana olduğu gibi tatsız bir mesele tabii. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin e, tasarruflarını ve e, girişimlerini desteklemek veya bir, e, bize kalıyor ama burada şöyle bir açmaz var tabii İran'la alakalı. E, şimdi Obama e, seçildiğinde Bush'un bu e, Füze savar sistemini baştan aşağı gözden geçirdi. Çek Cumhuriyeti ve Polonya'ya konuşlandırılacaktı bu füze savar sistemi biliyorsun. Rusya ayağa kalkmıştı o zaman ve Obama gelir gelmez bu konsepti tamamen değiştirdi. Zaten Bush'un sisteminde tamamen bir aldatmaca vardı her konuda olduğu gibi. Çek Cumhuriyeti ve Polonya'ya konuşlandırılacak olan füze savar sistemi Avrupa'yı değil, Amerika'yı korumak üzere düşünülmüş bir sistemdi. Şimdi yeni sistemde hem kara hem denizden bir füze savar sistemi öngörülüyor. Kuzey Kore'nin ve İran'ın misillerine karşı Avrupa ve Orta Doğu'yu Doğu derken tabii Sadece İsrail değil yalnız. Aklı o geliyor. Değil. Burada e, İran'dan e, en az İsrail kadar, kadar çekinen e, başka ülkeler de var. ortadoğu'da malum. Suudi Arabistan'da. Arabistan emirlikler bir de tabi. Emirlikler Enirlikler ve Bahre e, ve şey e, Irak'ın komşusu e, Suriye mi? Yok yok. yok. Onu, e, <gülüyor> ...hasiretin bağlandı. Ee, Irak'ın, Saddam'ın işgal ettiği ülke... Kuvvet. Kuvvet. Evet. E, dolayısıyla bu... ...burada şimdi... ...füze, savaş sistemini konuşacak değilim tabii ama... E, ...başka bir sorun var. O da Türkiye ile alakalı. Şimdi Türkiye'ye de bir bölümünü... ...bunu konuşlandırmak istiyorlar. <gülüyor> Ve orada sorun var tabii çünkü Türkiye İran'la dost olduğunu dünya aleme ilan etmiş bir ülke. Ve sıfır evet. sorun istiyor komşularla da Sırı gayet on. iyi bir politika. Evet sıfır sorun istiyor ama şimdiye kadar o sıfır sorunun pek bir ucunu göremedik yani siz gördünüz mü bilmiyoruz. Hayır ama iyi bir ilke yani. Elbette fevkalade. Ee, şimdi sorun şu yani burada bir NATO ıı, sadakatı söz konusu. Türkiye bu konuda rahatsız. Artı e, bu böyle bir karar Lisbon zirvesinde gelecek ayın 19'unda alınacak illaki ve NATO'da biliyorsun kararlar e, hep e, oy birliğiyle alınıyor. E, daha, çünkü işler daha önceden pişiriliyor. Dolayısıyla ona karşı çıkmak mümkün değil. Yani NATO tarihinde veto görülmüş şey değil. Öyle bir, öyle bir şey yok. Zaten Türkiye'nin böyle bir şey veto olacağı. Ee, olasılık dahilinde değilmiş. Ama e, bu füze savar sisteminin bir parçasının e, Türkiye'de konuşlandırılması konusunda büyük sıkıntı var tabii. Burada bir hakikaten bu son dönemde yani İran'la olan e, sıcak ilişkilere karşı yani bunu bir satranç tahtası olarak yaptığımızda biz o piyonları piyonları oynayan piyonlarla oynayan Türkiye'ye karşı neredeyse adeta şah diyor yani Amerika. Burada böyle bir sorun var. Evet, Gates tabii, Savunma Bakanı Gates, bize baskı falan yapacak halimiz yok derken o, şimdi, o demek zaten. <gülüyor> Phil, Gor <gülüyor> Phil Gordon da zaten hele bir yapmayın koymayın da bakın demeye getiren laflar etti aynı Elbette. toplantıda evet tabii. şimdi burada bir sorun var tabi yani sorun yani sorun şu aslında bunu çok fazla büyütmemek lazım burada akıllı oynamak gerekiyor bence ee, zira İran'ın Avrupa'ya falan saldıracağı yok yani e, ayrıca oraya füze savaş sistemi konulması İran'ın e, ne füze çalışmalarını ne atom bombası çalışmalarını engelleyecek bir durum değil. Bu füzelerin çalıştığını Çünkü gören şey... de yok zaten. Nasıl? Çalışmıyor ki sistem. Zaten tabii, gelişmiş tabii. bir şey değil. Değil. Yani. Yani. Evet. Şah baz mı? Şah ne? Şah tuz mu? Öyle bir, bir adı da var. Bir, bir... Deprem demek. Türkçesi. Şimdi böyle bir girişim yapıldığında ilk iş biliyorsun özellikle Amerika'dan geldiği zaman kim olursa olsun karşıdaki tehlikenin boyutlarını abartmak yani Irak'ta öyle olmadı mı? <gülüyor> yani... Saddam'ın <gülüyor> e, silahları dünyayı yok etmeye e, yeterdi deniyordu ve <gülüyor> böyle bir şey olmadı ortaya çıktı. Tony Blair'ı hayırla yad diyoruz. Ya. 45 dakika içinde Londra'da Finlandiya. Ee, şimdi e, şu, e, üçüncü konu da şu bu yani İran'ın bu konuda bir sıkıntısı yok. NATO olsun ama Amerika olmasın tabi diyor. Dolayısıyla yani Türkiye ile zaten e, yani Türkiye 1952'den beri e, NATO üyesi. Dolayısıyla İran'da e, yani Şah dönemi İran'ı veya e, şimdiki İran e, NATO'nun sınırdaşı. Öyle değil mi? Evet ayrıca Şah döneminde de zaten nükleer tesis yapmasına izin verilmişti. Destekliyordu o zamanlar Narbat'ta ama o zaman Şah'tı. Evet. Şimdi Şah <gülüyor> Dolayısıyla yani İran'ın zaten e, bu konuyla ilgili hiçbir e, karşı demeci yok dikkat edilirse bir de e, burada bir yeni bir oyuncu var tabi Rusya o da son, gelen son haberlere göre e, Medvedev e, yani Rusya devlet başkanı e, Lisbon'a gidiyor zirveye gidiyor çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu füze savar sistemi içerisinde Rusya'yı da görmek istiyor. Yani böyle bir e, yeni oy, yeni bir e, en azından Avrupa'nın e, savunması açısından ilginç bir döneme giriliyor burada. E, Türkiye'nin burada yani Ost politik, e, Doğu politikası veya yeni dış politikanın e, dogmaları... E, na takılıp kalmaması gerekiyor yani burada başka şeyler oluyor daha e, akıllı oynaması lazım çünkü Rusya e, bir yandan Lizbondaki zirveye gidiyor ikinci defa gidiyoruz Ta 89'dan bu yana yani hmm. e, önemli bir gelişme e, bir zirveye katılması Rusya'nın devlet başkanı seviyesinde daha önce e, Putin katılmıştı galiba veya hatta e, Putin bile olmayabilir yani Yeltsin e, olabilir e, e, ikincisi ee, Rusya'nın İran'la fevkalade iyi ilişkileri var Yani burada Dostlukla e, Diğer e, Stratejik e, ilişkileri Birbirine karıştırmamak lazım İran dostluğuyla NATO ilişkilerini demek istiyorum Burada böyle bir dilenme var Hükümetin önünde bakalım nasıl çözecekler Promptra bakarlar Ve çözerler <gülüyor> abi Çok teşekkürler Bitti mi programımız Bitti. Ee, Bu son program mıydı e bu adla evet. Sürpriz var yani. Evet. Haftaya. Yani 15, 15 gün gün sonra, sonra yeni bir isimle kulaç atmaya başlıyoruz. Evet. Tebrikler hadi hayırlı günler. G i̇yi günler. Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru.